Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Muhammed. sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah konumuz muhram ayının özelliği. Muhram ayı. İslam'da ay olarak hicri aylar geçerli. Yani kameri, gün ayla geçir İslam'da. Bu Şubat'tır, martı şunda bunlar. Bunlar Roma'dan kalma, Hırsız'dan kalma ay bunlar bunlar, bunlar efendim. İstanbul'da her ayın bir özelliği var. Hicayların bir özelliği var. Muharrem ayı, bunun özelliği çok fazla özelliği var. Biri Eşrül Hurum deniyor. Eşrül Hurum deniyor. Minna erbat eşru böyle. Eşrül'ü hurum Arapça ay şehir anlamına geliyor. Yani kamer değil de 30 günlük gün yani buna şehir deniyor. Şehir Ramazan olduğu gibi böyle. Bunun çoğulu eşru geliyor. Hurum da haram olan aylar yani muhterem aylar anlamına geliyor. İşte Muharrem ayı bu dört aydan biri geliyor, yani saygın aileler, hürmetli aylar, aileler, bu aylara saygı basitçe aylar bunlar. Her şeyin bir de özü var. Sütün bile özü e, kayma oluyor. İnsan da özü tabi ruhu gönlü olmuş oluyor. Bunun da özü nedir? Onuncu günü, Arbaheine Melda. Ortası değil de 10. günü. Ramazan'ın, kalegorisi en önemli yeri böyle, Ramazan ayının, Muhammed'in en fazletli günü, 10. günü. Bugün ne dönüyor? Aşura. Ama aşura tatlı değil muhtemelen böyle. Arapça aşire 10 anlamı geliyor, aşire 10 demektir. Öşür onda bir. Aşura onuncu anlamına geliyor. Onuncu günü. Yani ne diyeyim buna? Yemül Aşura. Onuncu anlamına geliyor böyle. Yani Türkiye'de, bu yalnız Türkiye özel olarak, ne diyeyim Aşura deyince aklı tatlı geliyor. Yani zavallı insanlar sanki başka bir şey yokmuş gibi böyle. Bunu yapacaklara böyle. Eğer sünnet olsa kimse yapmaz. Terk ederler bunu böyle sabahımıza kalkmaz, fazla terk eder, o gününü yapacak onu böyle. Öyle insan var, yani köyümüzde biliyor muhteremler. Yani durumu iyi değil, işte, Bu de alıyor, içine bir şey katamıyor da, has koyuyor onu dağıtacak mutlaka böyle. Alan yemiyor, ona, döküyor ona muhteremden böyle. Bunu yapacak bir şekilde böyle böyle. Halbuki bunu kaldırmak lazım aslında bunu. Tamam. 10. günleri ikram etmek sevaptır. Ama hiç kimse şey ikram böyle. Esas varamayın nedir özelliği? Oruçtur, oruç. Paraca. Oruç tutmak. Oruç, her ümmette olan bir ibadettir. Her ibadet, ümmette olan ibadet. Oruç gibi böyle. Yani zamanı, ayı, vakti farklı olmakla beraber her ümbet olan gibi oruç var oruç ibadeti. Yani aç durmak, nefsi hakimiyet. Oruç sabrın yarısı. Aç bulmam bile. Esabını üstü sabr edemem bile. Esabı nisbi sabır. Yani sabrın yarısı oruç. Dinse oruçta biliyorsa demek ki işte sabrın yarısını elamda. Katetti etti. Yani tepeye çıkıyor. Yarıya geldik işte böylece. Biraz haka ederse, inşallah sabrı damlar muhtemelen böyle. Sabr Yani Allah için olduğu halde yememe, içmeme ihtiyacı var. Canı istiyor, var da ama. Her şeye var yanında. o yeğen bunları, bunları. Kimse görmüyor. O evinde, kapalı yerde kimse bunu görmüyor. Ama Allah için nedir bu? İmanında da farklı özelliklerinden. Hatta imanı yakın dönüyor buna. imanı yakın böyle. Kişi namaz kıyarken gafir olabilir. Hepimiz oluyoruz namaz kıyarken böyle. Yani tekbir alıyoruz, el bağlıyoruz, döndük kıbleye. Ama o anda akılda her şey aklımıza gelebiliyor böyle. Yani beden namazla, kalıp namazla ama akılla gönülü de her şey geçiyor dünyada böyle. Hatta çoğumuz rüyüsiyatla farkında bile olmuyoruz böyle böyle. Ama oruçları o işte oruçluyken kişi bir şey yememesi o anda Allah'tan gafi değil yani annam öyle böyle. Allah beni görüyor, biliyor diye olmuş oluyor. Şimdi onu okuyayım inşallah. Hazreti Müslim ve Tirmizi'de Alişah Hazretleri efett eder sıyam ba'de Ramazan sonra en faziletli oruç. Şehrullah'ın Muharrem. Allah'ın ayı olan Muharrem ayında. Bu, bunu Peygamberimiz, Şehrullah. Şi Ay demedi şehir. Allah'ın ayı Muharrem ayı. Allah'ın ayı kusay bir aydır. Demek ki en faziletli oruç, Ramazan sonra, Ramazan ayının fazileti hepsinden üstündür. O farzdır da farzdır. Ondan sonra en eftali Bu adı Şerif'e göre. Muharrem'de oruçturur, Muharrem'de oruçturur. Bir de öyle sıhhat-ı bâd-el-ferîl'de salâtü'l-leyliye. Bu biraz zor işler böyle. Diğeri nedir? En faziletli namaz, farzdan sonra gece namazı, tecrüç namazı efendim. Uygudan kalkmak, bu tabi baya bir perivanlık şey bu böyle bir. Uygudan kalkabilmek, abdud almak, namazı kılmak nasıl da farz değil. Ama o kabirde dur olacak muhtemelen, biraz gece namazı böyle. Gece karanlığında, herkese mış uyuyorlar, yatıyorlar. Herkese rahatında, kışın yorganla sarılmış, yazın tam uykuya dalmış zaten, akşam yemeği uyuyamıyorsan gece yatınca havası oluyor, tam uykuya dalıyor. Hele kısa gecelerde teheccid de geliyor. ona kalkmak demeye ne gerekiyor? Çok kuvvetli bir güç. Vali güç gerekiyor. Demek en faziletli namazda, gece namazı böyle. O işte kabirde Nur Hoca Mutluyum'da. Ya yani ne mutlu kılanlara, ne mutlu kılanlara. Bizim kılamayanlar, bizim gibiler yandık Allah'ın huzurunda. Hazret-i Rabbah rivayet-i Hazret-i işte Başka bir Şerif. Vali Müslim başka i Şerif'de. En Resulallah, Samer Yevmi Aşure. Haz ibn Abbas adı Abdullahdır. Abbas oğlu. Abbas kim? Peygamber Amujesim gitti hanlı. Amuj Peygamberimiz Abbas, onun adı Abdullahdır. E, Peygamberimizin çok sevdiği genç bir sahabe yani Genç bir sahabe. bir gün bir sefere giderken çok sevdiği genç bir sahabe yani be. Genç sahabe. Tabi bir gün bir sefere giderken Peygamberimizin çok sevdiği yola giderken Tabi deve üzerinde, Deve iki kişi götürebiliyor normalde. Bu da aleh ilk üçünün, üstün belun üçünün belundur. Eğer üç üstün Eğer üçü de binerse üçünün lanetlenmişti böyle. Deve bu ağır geliyor bu sefer demek ki. İki kişiyi devenin ona taşıyabiliyor böylece. Peygamberler genel peygamberimiz genç halı arkasına, genç aldı böyle. Onu akasalırdı. Yine bir gün giderek en yolda akırsız ibdıbahasetleri böyle. Tabi Peygamber'in adresine tercih belli olmaz böyle. Onun mağlubiyatta, arşta, ferşte, cennette, mahşer aleminde, berz aleminde, her şeyle meşru oluyordu, ruhaniyeti ona meşgul. Ve döndü Hadis Abbas'a. Peygamber devam et sağa döndü böyle. Döndü sağdan böylece. Bu dedi Abbas, ey Abbas oldu böyle böyle. Bakın, bu çok mühim muhtemel hadis yeri böyle. Çok mühim özetliyorum. Bu dedi, Abbas, ey Abbas oldu. Burada ki ya uyarı, yani dikkatli böyle böyle. İyi e, olmaz oldu. Bütün insanlar bak bütün insanlar yer üzerinde Hristiyanı, Müslümanı. Bütün insanlar bütün cinayet bir araya gelseler, ittifak etseler, sanki kötülük yapma yapamazlar. Ancak Allah'ın takdirine varsa onu sey bulurlar. Bak muhteremler böyle. Yani çok büyük bir şeye bak. Peygamber böyle özel ona buraya böyle. İyi olmazsa hep. Böyle. Bütün insanlar yer üstünde bütün cinler birleşseler, ittifak haline geçseler, birleşseler, sana kötülük yapıp oruçsalar yapamazlar. Ancak Allah'ın takdir ettiği varsa, Allah'ın takdir ettiğine ölçüde onu seybolunur böyle böyle. Yaşıyoruz mesela bu. Ne diyeyim? Kulpaya kurtuldu böyle böyle. Kulpaya kurtuldu böylece. Yine buyuruyor Yemin Abbas bütün insanlar bu ticarete bir araya getirler, seni acısalar, seni seçseler, il yapma, yapma, oruçsalar yapamazlar. Allah'ın tadrünesse şey onu seyahat edecekler, onu seyahat edecekler. Biliyorsun meşhur Rabiyatın devi tabiinden yani bir Eylül kadın Rabiyatın. Rabi dördüncü anlamaya geliyor, dördüncü kızdır babası annesinin. Bu Basra'da kendisi, orada yaşadı, Basra'da yaşadı. Bir ara aç kalmış üç gün, aç kalmış üç gün. Rabbi almadı. Evinde yani Basra kurbağanın en bol yeri Irak'ta. Bazen bakıyorum orada Basra'da böyle, kurbanın en bol yeri hep böyle. Artık yo dökülür. O kadar sarı olur onun olması, tatlı olur, rengi sarı olur. O kadar bol. Evinde bir vurma bile yok evinde yok böyle. Bir evinde yok. Üstü aç kalmış evinde. Kendi narin yapılıyordu. Yok tiptiği böyle. Üstü aç kalınca tabi daha da iyi zayıflamış, harçlı kalmış. Dördüncü günün sabahı namazı kılmış, oturuyor sıra da üzerinde. Onların tabi zikri bizim gibi Allah diye bağırmazlar namaz. Allah bağırmazlar arkadaşlar. Ama Allah zaten beraber onlar böyle. Onlar zeki daha farklı bize de böyle. Kapı vuruluyor, kim o? Bir komşu, Rabia benim. Buyur gel diye, içine giriyor. Diyor ki, kadın oturmayacağım diyor. Elde bir tabak, üzerine bir örtmüş. Rabia diyor, Dönemde üç günden beri şunu istedi, bir hamur işi. O yörede, o dönemde neyse onların sevdiği bir hamur işi, 3 kere ben bunu canım istiyor, diye elim var mı da yapmaya? Bak, dikanım var. Bak. Canım istedi diyor, imkanım var, Malzemesi var, ama yapmayalım diyemedi diyor. Bak, Allah yaptırmak terenlerim. Bu sabah bunu yaptım, ama sana getirmeden geçmedi boğazdan. azametten yani böyle. Çok zaman vermeden berdi. Sana getirdim, güzel şak böyle. Peki, Allah'ın sağlığı, diyor. koy bakalım, koy oraya böyle. Adam gidiyor. O ibadetini bitiriyor, şöyle bakıyor gerçekten çok güzel bir hamur işi, duman tutuyor, yeni çıkmış da fırından. İyice konuştuğunda bakıyor su kalmamış teside. Evde akmıyor tabii çeşme böyle. Telefon telefon alıyor su gelsin yok o zaman. Ya ondan sonra gideyim diyor, tesis su alayım geleyim diyor. Gidiyor konağa uzak mı biraz da? Su alıyor, getiriyor, kuru geçmiyor tabi boğazından. İçeri giriyor, bakıyor, kapı açık kalmış, bir kedi içeri girmiş, bunu yemiş kedi. Yere dökülmüş, ona yalıyor kedi. Bir yolda kızar tabi değil mi? sen misin, şu, bu kadar mesela.'' O ilk materi. kedi. Kedi ürkmesin, kaçmasın diye, Hemen kapayana oturuyor böyle. Çöküyor oraya. Bekliyor böyle. Elini kaldırıyor. Allah'ım sen bunu göndermiştim kediye göndermiştin bu rızkı. Ben bunu benim zannettim ben bunu. Aldanmıştım aldım. Sen bunu kediye göndermiştin Allah'ım böyle diyor. Rızkın geçtiği bekliyor. Onları yalı yersine bitiriyor onları. Bir bir kaba su koyuyor. Onu suluyor muhtemelen bence. İşte Mevlamızın böyle kolları var muhtemelen böyle. Yani bunları gibi olamasa da Örnek bize bunlar mı? Der. Örnek bize bunlar evvel hakkında verdim ben. Ver. Üçü aç kaldım, dördüncü sabahı, bu başına geliyor böylece. Şimdi şuradan girdim bu konuya, bak o kadın bir şey yapmak istiyor, üç yapamıyor. Neden bu? İmtihan Rabiatın. Rab'ye atın. İmtihan da böylece bak. Nasibi değil mi? Üçkazın hoşlanıyor benim bile. Dördüncü sabahı getiriyor ama rızık onun gene değil mi? Yani ilk yapması istedik şey yapma insanlara göre. böyle bir şey. Buyrun İbn-i Hazret-i Şerif'te ''Samihim aşure ve emere bi siyamihi'' Peygamber Aleyhisselam buruyor. oruç tuttu Aşure günü, 10. günü Muharrem'in ve emere bi siyamihi, eshabına da tuttuğu emretti mi Peygamber'e böyle? Yani emir bunu böyle. Bazı peygamber tavsiye eder böyle. Ya bu müstahab olur bu. Yani tusa iyi olur. Yani sahabı kendisinin kişinin tabi böyle. Burada emre geliyor. Fiili geliyor burada, emir geliyor burada, arada, ile geliyor burada, emrete Emret de böylece. Hege'nin sorulduğu aleyhissalatü'ne bunun sahabından sülâ ansiyam yiyim aşure bunun sahabı nedir? 10. gününde oruçlu bak. Yani her günde sahabı varmayında o günkü özelin ne bunun karşılığıdır? Nedir? Ök Allah'ı sevseler, büyük bir sinetir bu Buyurdu. Bir senelik geçmiş günah kemafarettir. Geçmiş günahlara bir senelik. Hangi günahlara? Günah-ı sagayr deniyor o dönemde. Günah-ı sagayr denir böyle. Küçük günahlara böyle. Büyük günahlar özel tövbe istiyor günahlar. Ve farz onlar terkirse, ederse onun bir de kazası gerekiyor onlara. Mesela namazı kaza kalma üzerine kalmış da bir senelik kaza borcu var. Tutayım bugün oruç tutayım da. Af olsun bunlar. Olmuyor. Ne afalıyor? Namazı vaatte kılmak farzdı. Kaza var büratı. Onun günü afalıyor. Günü afoluyor. E kaza günü afalıyor. Ama namazı kaza etmeden ondan kurtulamıyor. Ondan kurtulamıyor. Demek bir senelik Geçmiş günahlara kabartılıyor. Peki o gün tek tutla birim oruç 10. günü. Tutla birim veya. Tutuyor e, ya Tepe'ye zamanında. Tutuyor var diye. Tek tutuyorlar onu böyle. Tutuyorlar herhalde. Sonra hüküm kalktı abimler böyle. böyle Şimdi dinimizde vardır nasih mensu denir böyle. Ayette hadiste vardır bunlara. Nasih mensu. Melsu hükmü kaldırmış, tesirmiş, böyle. Nasılsa onun onun hükmünü kaldıran, ayet hadis-i mektir, muhattı, şimdi böyle şimdiden. Dediler ki peyge, peyge, alakasız ne? ama, ömrünün sonuna doğru, hatırlanan derler. Ya Resulallah, Yahudiler de bugün 10. günü, tek tutuyor Yahudilere böyle Peygamber Değilin sordu Yahudilere, Yağlı var böyle. Siz niye yurtuyorsun bugünün 10. gününde? Dediler ki, ya ebele kalsın. Onlar öyle de peygamhan, Kasım, kalsın. Yani Kasım babası. Derlerdi. Hazır Musa derler, o gün denizden karşıya geçti, bir kurtuldu. Onu tutuyoruz böylece. Peygamber diyor ki, bir mutlaka yakın böyle. Yalnız onlara benzemek için, şimdi buraya çok ince mesele bakın İbadet bile bakının böyle, ibadet bile. Var da bir zaman yani din diyarlardayken ber dine birleştirme, haşallah korsun böyle, bir sapık var da böyle bir harekete böyle var demiştik bak. bak. İbadet bile bile, urşbate bile, onlara benzemiyor. TikTok mekruluyuşun İslamdan İslam'da. ona benzemiyor şimdi böyle. Ne bu arkadaşın maddeleri? Leyn baküt ile kabilin lezumenne tasieh. Lein bakûtül ka ila kabilin. Peygamber bunu öğrenince onlardan şöyle buyurdu: Eğer seneye kadar yaşarsam, seneye yaşarsam, gel seneye kadar bak. Lein. Burada ne var? Soru şahmerim böyle. Eğer. Ne demem böyle Neden e buyurdu? Bunu, bir yaşayamayacağım, tırnakları belirledi. Ama hesabına bunu şifre hesabına belirledi. Le'nin baki ilâ kâbile'nin. Eğer gelirse yaşarsam, le'esu mennet tasya. Elbette elbette dokucunu tutarım. Dokucunu tutarım böyle. böyle. Demin ne gerekiyor? Dokusu ya onu en eftali şey. buyurması böyle. Ama dokusu tutamadı. O, on, on bir. O da olabilir böylece. Ama dokuz onu, dokunu, on bir daha yapar böyle. Ben ebu'ye buyurum, ben ebu'ye Şimdi bugün bu ailemin kaçıcı gün muhtemelen günü böyle, günde böyle. Sekizinci. Yarın işlemci basın inşallah. Işle dokuz. Sağlık günü oncu günün işlemci inşallah. Işle e i̇nşallah bunu duyalım muhtemelen bunlara böylece. Yani bir sünnet ihya etmez, sünnetleri ihya etmez. Böyle. Bunlara şehir sıvı var böyle bak. Bu zamanda böyle. Yani sünnetten tek edildi. Bidatlarının alikotik bir tarafı sardığı bir dönemde böyle sünnetleri ihya etmez. Bunu yaşatmak her anında Hapta 100 hadşire gelir böyle, yani şehir sevimler böyle. Bunlar duruyor demişler böyle. günümüze imkanlarla, telefonla, mesajla, şunlarla, bunlara, bunlara, böylece. böyle. biliyorsun bak işte komşu, abi, amca, değil mi? Neyse böyle. Bak bu akşam işte 9. gün akşamı, Muharrem'in diye uyarmak gerekiyor. Bunun sevibi var mı? Var mı? Bir kişi, diğer bir insanın ibadet yapma sevibi olursa, onun aldığı sevabın bir katı da buna yazılıyor. Bak mı senin Bir katı böyle. bilir mi ama. Sevab belirmiyor böyle. Rab belmiyor sevabını böyle. Yarısı yarısı diyor yok bunu. İç berberle. böyle Demek ki bir insan kişi farkında değil, bilmiyor, dalmış, gafil olmuş böylece. Uyardan kişiye mesela oruç kapasitesi için senin uyarınla oruç tuttu, ne sevap alıyorsa Aldığı sahabenin aynı bir misli, aynı misli bir misli de, onun sevap alanı muhtemelen. Nedir bunlar? Var ya bir şey, yan gelir diye muhtemelen, mi? bak yani yattığın yerden yan böyle. E bir insan bir kişi şey değil de, on kişiye sevap oldun, Gayet ettim ettin, uçanmadın, açtın telefonu, mesajla, şunlarla, bunlarla, karşılarsın, yüzüne söyledin, on kişiye sevap oldun be, on kişi böyle. On kişi aldığı sahabenin, Aynen bir misli de, bu kişiye sınıftan vermedi. Yani gelirler bundan mutlulandı. Nedir bunlar? Bunlar insanın fakir olmadığı bilmediği sevaplar bunlar işte onlara Ancak bunların maaşlar da, mizan başlıyor benim için bu maaşlar değil, mizan Kişi bunların kişinin. maaşlara geldi, mizan başlarına geldi, ne biliyor? Tuttuğu orucunu biliyor, kıl namazını biliyor. Bunlara bilmiyor ki bunlara böyle şey. Tabii hesap görülüyor. Günahlar koyuyor bir tarafına, o zaman seviniyor böyle, oh, üniversiteye böyle. Ama onda gözler gözler fırlıyor. Böyle. Kalp böyle, indirhanajir, bak kalpler böyle, indirhanajir, kalpsen boğaza bir tıksa çıkmadı kalpsen. Sıklan, tüstersen böyle. Çünkü bütün meselesi orada böyle. Bütün meselesi orada böyle. İşte bir insan kabirde günahı ekleyip, işte insan günahı ekleyip kabriye gidebiliyor. Arkadaşlar, gidebiliyor namalıdır bak, başlara kadar, kıyamete kadar. O da var bak böyle. Kişi günahkar ama mümin olmak şartıyla iman olmak şartıyla kişinin günahkar kabile girdi. Ele kalmıyor ama evlatları vardır, torunları vardır, şu arkadaşı vardır, keliman duaları vardır. Ona gider gider gider gene gider bu tarzda. Amma şey yerinde nevsin nevsin bu tarzda nevsin nevsin. Çok ne kadar böyle. Kimse kimseyi görmüyor bu tarzda. Kimseyi kimse görmüyor. Şimdi kişi mezan başında. Böyle sevabı konuyor, oh böyle böyle, günah koyuyor bir de bakıyor, bakıyor günah ağır geliyor, eyvah çıldır bu şekilde. İşte bunun bildiği günahlar sevabı bitti, ama az gelir sevabı çıldıracak mıdır ha hani böyle. Ah vah, niye aldın dünyada böylece, böyle, kula üzülmesin daha sevabı var ya, sevabı var böyle, tamam, ne var sevabı benim? Bak filan kız başını örtmüyordu. Sen onu uğraştın, ona yalvardın, yakardın, gittin geldin. O senin yüzünden başını örttü. Kaç sene yaşadı? 30 sene daha yaşadı böyle. Bak. Otuz sene örtülü senin şeyinde bak. Bir yandan değil mi? 30 senelik sevabını bir bunu işte buna yazdım. <gülüyor> bak filan senin yeğenini, komşu, arkadaşı şu şu. Namaz kılmıyordu. Sen onu uğraştın, çalıştın, çabın, namaz kılmanın sevap oldun. 40 sene namaz kılıyordu sonra böyle bak almışsa bak 40 hesabını bir katı koyun bakalım. Oh, misannek kışı böyle oh, rahatladı böyle. Rahatladı böyle. Her annele Rabbimizin rahmeti gazabından fazla mutluer ameller. Yani ben öyle az ben deftere Hekmetullah böyle. Rabbinin rahmeti gazabından fazla mutluer ameller. Bunun için ne oluyor? Günahla biredir. Sabla en az onda birden başla bak. 10 kat ben böyle. Bir günah işledi, ayşedi bire bir. Artı yok bunda böylece. Bir saat 5'e de bir yazılmıyor. 10 katı yazılacak böylece. E, peygamberimiz öyle buyurdu arsamazetleri eğer seneye kadar yaşarsam dokunutacağım onda dokunutacağım böyle. Yaşadım mı, yaşamadım muhtemelen. Bu aynı Peygamberimiz buyurdu. O nasıl gölü safraya gölü. Diyor. Bu ara birinci ay İslam'da. Zafer, ikinci ay, üçüncü ay, Rebih'ül evvel. Rebih'ül evvelinde vefat. 12'sinde vefat. Vefat etti. Demek ki inşallah dokuzu, onu. Daha faziletli. Ama yani dokuzu tutamayan insan onu on biri. Masutu varsa elhamdülillah hem bir sene günahra keparat oluyor. Böyle inşallah İslam'ı yaygınlaştırmak muhtemelen. Mutlaka, sünneti icat etmem, mutlaka, sünneti icat etmem. Bunları böyle. Bidatları yok etmiş ol, bidatları da böyle. şey. Kişinin camiye giriyor, ezanı okumuş. İçeriye giriyor, oturuyor. Niye? Allah'ımız Allah'ım esin, müslim büsvü'lüm. Bu barı nisle ya, ya. bu nereden çıkmıyor? Kimi çıkamıyor böyle? Var mıdır müzde öyle bir şey? böyle? böyle? Bu 10. günün ne özelliği var muhteremler? Pek çok peygamberler. 10 tanesi daha fazla biliniyor peygamber sayısı bilmediği için hepsi bilmiyor tabi bunların şey. Bunların en başında geleni, oradan başlayayım inşallah, Adem babamız Aleyhisselam o günü tevbesi kabul oldu. O günü kabul oldu böyle. Günah işledi Adem Aleyhisselam işledi? Onda peygamber değil ama o da altına tamam. bak. Yani peygamberden bir Hata, günah değil, isyan böyle bir şey sürebilir. Ama peygamber hata da kalmaz. Vahiy gelir, düzeltir böylece. Güneş Yemez Peygamber, masumlu peygamberler. Onların sıfatı var, peygamberlerin de sıfatı masum, ismet denir bunlara. Güneş Yemez Peygamberler. O anda adam ve peygamber değil, canete. Kim peygamber olacak canete? Melekler ama hocam. İnsan yoktu böyle. Diyar Adam babamız bir ağaçin meyvesi mademler meyvesinden bu çok müthiş olarak buday ama dünya buday değil mademler yani buday dünya buday gibi değil böyle büyükmüş çok elma gibi portakal gibi böyle büyükmüş kendisi tek bir ağaç bu cehette böyle tek abi böyle mesela bildiğin bela takado şezere de ana bela takraba bela takraba Tekrafe, tesniye iki. Yaklaşmayın ikiniz de. Adı hava böyle. Haziş şecerede şu ağaca. Esh tekil geliyor burada. Buradaki lamtarit de malum belirli anlamına geliyor böyle. Şu şu ağaca böyle böyle. Şu ağaca ona yaklaşmayın bakma. yani böyle. Yaklaşmayın. Şimdi bazı yazarlar ben yakın ölüm tekrar yaklaşmayın diye yaklaşmama derler böyle. Ölüm tecrübe bana. Bana benzer. Ee, Olacak tabi bu. Olmasında hayır var. Olmasında, bizim hayır var böyle bu dönemler Eğer o M.B. yenmesin ne olurdu? Adamımız cennete kalacak iki İki kişi. Hazla o adam, hanım böyle. Sekiz cennet var. Bir cennete, bir cennete git. Uşara git böyle. Uşara git böyle. Sekiz cennet var. Orada eğlenmek yok. Yani orada çürük doğum yok orada. Evlilik orada böyle. Ama cennette doğum yok oradan. Ölüm de yok, doğum yok oradan herhalde. Niye gelmesi gerekiyor? Gelecek de, ruh yaratılmış. Hep buna buna belirli bunlarla böylece. Onun için onu Rabbim o, o ağacı orada, ona bir imtihan oldu, Adem babamıza herhalde. O sebebi olacak hanımefendi. Şimdi dururken çık cennetten, ''Niye ya Rabbi, ne yaptım ben ya Rabbi?'' diyeyim o kadar Kul bir şey yapacak ki, cookie kabul edecek. Evet hakikatim ya arabacak. Yani Rabbimizin hikmeti o böyle böyle. Hikmet mabzam böylece. Ö indirildi, dünya indiriliyor bunlar gece. O zaman dünya yani geceydi. Geceydi. Adam bambam indirildi. O zaman adı serendip. O zaman o zaman at yoktu da insan için o zaman dünyada eski adı Serendip Adası, Serendip. Yeni insanın güneyinde. 30 kilometre sebefi uzaklığında açık denizli bir ada yani serendi sonra güneyinde. Sonra da adı oldu Seylan. Valla Seylan Şahı, mevcut Seylan şeyi. Sonra adı oldu Sri Lanka. Devlet orası şimdi böyle, orası böyle? O da o Sri Lanka. Şu anda dünyanın en gizliği orası doğal yeri dünyanın böyle. Her iş şey en gizliği orası böyle. Şehrin meyvesi ortaklar böyle. Adamımız oraya indirildi. Hazreti Abbanımız da o da indirildi. O da ciddi ama ayırdığın da böyle böyle. Yani dabe olsalar yine farklı bir dabe olsalar vereceğim. Bir de bunun ayrılmaları bunların ikinci bir ceza bunlara. Cidde inildi kızlarınızın in kenarında. Yani Cidde biliyorsunuz Mekke'ye yetişkinliğe mesafede hemen kızlarınızın kıyısında Cidde. Onun da bir şey yok böyle böyle. İnsan yok yerinde böyle. Kazaba oraya indirildi. Adamımız senedip de orada indi oraya e cennette karanlık görmedi cennette yani de gece olmayan cennette hep aydınlı cennet. Hiçbir yok orada. Indi oraya Allah neresi bilmiyor bence. Bir yere indi ama bir neresi bilmiyor. Her tarafı zirve karanlık mı terlemeler? Tabu korktu. Korkudan ziyade pişman içerisinde Yanlış işi böyle. Niye Allah'a is'ası oluyor böyle? Niye bu ağaçtan yedi böyle? Tir titriyor böyle. Başlığı kaldıramıyor. Utanıyor meleklerden utanıyor. O şekilde. Uzun bir zaman. Azribahat bunun hakkında ama tam kesin buna böyle? Hemen TBs kabul olmadı ama. böyle. Bir gün şöyle diyor. Ya Rabbi! Cennette bir yazı gördüm ben, adamımız böyle. Bir yazı gördüm ya cennette. Ne gördüm? La ilahe illallah, Muhammed'in resul'a gördüm. Allah sensin Rabbi'm. Başka bir şey yok senden başka. Ama Muhammed kim acaba? O kim yar Rabbi böyle. İsmini, ismini yanın yanına yazın mı böyle. böyle? İsmini yanına mı yazın ben bak? İsmimin yanına yazdım böyle. Yani o kadar fazla bir varlık. Tabi bilmiyor ne oldu efendim Ya Rabbi kim bu Muhammed kim bu? Ya Rabbi. Buyurdu Mevlam O senin torun olacak. Torunun olacak efendim. Torun olacak. Onun rahmetini yarattığı bu yerlere gökleri benim peygamberim olacak. Kulum olacak. peygamberin de peygamber olacak. Ve senin torun olacak o böylece. Onun işe Bu cenneti onun işe yarattım. Kapandı size ya adam babamız. Başta ağlamıyor. Allah'ım Muhammed'in hürmetine beni affeyle Allah'ım böyle. Ağlıyor size Hep ağladı. Ve adam ki ya Adem eğer cehennetiyken bunu böyle deseydin onu affeyle seni bu adamda. Dünyanın seni günahsı indirdim günah beyle. Yani peygamberimizin hürmetine muhtemel. Peygamber hürmetine haberi. Vahbiler karşı bu şeylere Vahabiler. Yani yani bir peygamber afet beni. O karşı beni şaşırtardı. Bu peygamber değil ki benimle peygamberin hürmetine Allah kurban bir diğer var peygamberler. Onun katı var bana bana. Değeri var. İşte Adem babamızın denk olduğu günde Varmayın 10. günü ölüm olur O gün derler. Ona tabi katı vereceğiz. Kuşuk baktın der beni. Ne ekmese kuşluk vakti Allah kadar büyük, bir kıymeti vakit muhtardır böyle. Musa Resulü'm Turus'ta da kuşluk vaktinde Mevlamını orada kabreti böyle işitip böylece. Yine yani Musa Resulü Siboz'da lamjayetlere böyle Siboz'la ısırla firanla böyle kuşluk vaktinde. Peygamber Efendimiz Nur Dağında kuşluk vakti gelmekte böyle kuşluk vaktinde böyle Mevlam şu giriyor ve duha ve dua. Bu rekvak yemin bu bana. O dua vaktine veren diyor yemin olsun bana. Kuş u vaktine verici. Nedir kuşluk vakti? Ne o? özelliği var onun maneviyatta? Yeni bir alemin kurulması. Yani ilk güne bir gün dünya, ahiret budan bana. Bir de dünya insanların doğuşan akan dünyaya gelmeleri yani sabah namazı vakti. İşte gençlik vakti, en kısa zamanı öyle vakti, ikinci yaşlanma başlama, akşam ölüm, yatsın berz-i kabir hayatı böylece. Her sabah namazın kalkış, üfülmesi böyle. Kuşu vakti, insanın mahşer toplanmaları ikinci böyle. Mahşer ardı. Böyle. Bütün iş ormaktan, bütün mesela mahşer, mahşer, mahşer. Hesap günü, ahiret ahire günü verici böyle. Mahşer günü derimler. Orada kimsine tanımı mutlulam ve kimsine tanımıyor. evlendim. Bugün sol aşağı balemiz yarısıyla Allah, ahirette insanlar evlilini hatırlar mı? Yani eşini çok çok bu şekilde belirce. Bugün ağdı mutlulamlar. Bu bakın. Bir peygamber bak, O gün hatırlayınca her e, peygamber o günü görür mutlulamlar. Ali misal deneyim. Ali misal var alemlerse başka, işte alem misal var muhtemelen. Her insanın bir sureti orada var. Şu an hepimiz bu. Alem misalde. Geçmiş gelecek böyle. Alem misalde böyle şey. Kişinin ne haldeyse oradan görünüyor böyle muhtemelen böyle. Bu ne aleyhisselam adeti? Ya Ayşe, ya Ayşe. Üç yer var. Üç yer var. Orada kimse, kim hatırlamayacak böyle. Üç yerde. Nefsi, nefsi, üç yer var böyle. Orada en korku üç yer demek ki böyle. Ne bunda ya Resulallah? Biri amelde defterleri dağılırken kar yarı gibi biri dağılırken defterleri geliyor böyle. Erken, Acaba sağdan mı verilecek? Soldan mı verilecek? Hiç bilemiyorum. Amelde defterleri dağılırken böyle şey. Kimin hesabı çoksa ona sağından ve sağ eline verilecek. Kimin de günahı çoksa ona sol eline At arkadan, arkadan el böyle kır dönecek, kopar kırılır gibi arkadan alacak. Allah korusun böyle. Niye alınıyor sahilini? Sahil felç gibi kalkmıyor ki. Sahil felç gibi kalkmıyor sahil bu alacak. İşte bir anda amel defteri dağılırken herkes oraya bakıyor. Acaba ne olacak bakalım, ne olacak bakayım. Tabi alan bakıyor, amel defteri yazılıyor muhtemelen böyle böyle. Yazılıyor böylece. Tabi bu konuya fazla girmeyeceğim. Ayet-i Kerim o konuda var mı? Girmeyeceğim o konuya. Meyremiz Yendü Bil Hakkı, Yantiku Bil Yantiku. Nurtluk konuşacak bak, hamile böyle. Şimdi üç tane defter deniyor bunlara böyle. İllev-i mahpus, orada işte yazılı. Nun ve kalem-i Mayesturun. Fakat nasıl yazılı orada böyle? Arapçamı şamı, şu şamı, şubum şamı, yok mu diye belli. Mama yazıldı belli. insanların beyinde, kubi hafıza var, beyinde oraya yazılıyor mu Beyinde mesela. Bir hafız, konaklarında başımı ezbeliyor mu diye. Bu onun yazıldı. Okurken, okurken şimdi ne yapar, Okurken hafız böyle, o hangi taybi okuyor, hangi satırda? Ayetten baş sonra görünür. Hafıza ve hafıza belleği. Bu de insanda kuvvet hayal var beyinde, kuvvet hayaliye. Nedir o hayal, kuvvet hayaliye? O da ekran o terem şey. yani kişi okurken ne yapıyor? O sayfanın gözüne gelir, gözüne sayfa gelir. O satır satır kelime kelime görünür mü bana böyle, böyle, böyle. Yani hafızanız mı? Yok mu Hepimiz böyle. Biz böyle teremler. Mesela bir insan on sene bir gitmiş. Haca gitmiş. Aklına geliyor Kabe konuşuluyor. Hemen Kabe aklına gözüne geliyor muhtemelen. Geliyor böyle şey. Demek ki insanın beyninde yazılı. Hayatı nasıl yazılı böyle? Ak demden dönemden beri. Ak yazılı böyle şey. Kişi bir şey düşünüyor böyle. Yaptığı günah da aklına geliyor. Sehabı aklına geliyor. Namaz kılığı da geliyor. İş aklına geliyor. Kumun aklına geliyor böyle. Kavgası, görüntüyle, tartışmalar alttan onlara geliyor bunlar böyle. Nereden geliyor bunlar? Beni yazılı, ama yazı mıdır öyle yani böyle? Yani insan beni kes, doğrasalar yazı mıdır öyle yani böyle? İşte insan havuzda nasıl yazılıysa, o amel defteri amel defteri böyle. O amel defteri böylece hem görüntü var, hem ses var. Mıdır? böyle. Nasıl Bu şekilde? Demek ki birincisi. Yani nefsi nefsi olan yer birincisi Amen defterleri dağılırken ikincisi kişi, kul hesabı başına geldi. Yani bizim başına geldi. Artık günah sevabı artılıyor şimdi böyle. O anda. Üçüncüsü de Sırat Köprüsü'nde. Altı cihaz ne ama ya? Altı cihaz ne Cehennemin bir uçundan bir ucuna. Normal yürüyüşü üç bin yıl. Yani normal yürüyüşü 3 bin yıl. En son geçen üç bin sene geçecek. 3 bin yıl. Rahat mı geçiyor? Yok. Alevleri geliyor mu ya? Cehennemi imtrak da patoğu cehennem atıyor. Atışını saçıyor böyle. Zebaneler kapma uğraşıyor Çengeller var takılacak etrafında. Bir de cehennem köpekleri var. Develer gibi, fil gibi falan. Allah'a havlu saldırıyor bu kapımı. Kapar köpekler böyle. Eyvah köpek kaptı. Çengene takıldı. Zemani kapacaklar. Ya, ateli Alev yakıyor muhtemelen böyle. Ya ne böyle. Neyi hızla gidemiyor? Günahı yıkı var muhtemelen Ya Allah korusun herhalde. Oraya götürmek üzere Bırakmamış dünyada. Ya Allah korusun böyle. Tevbe ederim, Namaz kılarım ileride ya. Kıl bakım herhalde muhtemelen ya. Allah korusun herhalde. En son geçen üç bin yıl. Devamlı korku böyle. Kapıldım düşürem ateşe böyle. Ateş de çekiyor ama. Ateşin canım çekim gücü var böyle. Yer çekim böyle. Çekiyor böyle. Neyi çekiyor? Günahları çekiyor han böyle. Onları çekiyor. Dışarıda yandım mandım. Tabi kitabı bazıları gibi böyle. Şimşek gibi böyle. Yani. bir parıltı. Işık yani hızı diyelim biz buna böyle böyle. böyle. Işık hızı gibi böyle. böyle. Bir parıltı. Uşar gibi böyle. Hatta öyle müminler var ki cennete soracak birbirlerine, ya arkadaş be, dünyada bize derlerdi saat köpüsü vardı altı cehennem diye. Dengelemedim onu. Yakında böyle. O kadar çabuk geçiyor ki acını kapı gözünü oturuyor. Ee, bazıları tabii daha yavaş, daha yavaş, daha yavaş derken böylece. Şimdi Geçen de bir yere gidiyorum muhtemelen. Yürüp gidiyorum, geyen gidiyorum böyle şekilde. Öyle bir yoldan, şey baktım böyle, oturun bir kenarşıyım baktım böyle de kuzu giden taksi de var, Kamyona geçiyor, traktör e geçiyor böylece, geyen gidenler bu şekilde böylece. Dedim işte bu saat kafistim muhtemelen Değil mi böyle. Kimi taksi geçtiğinde bir geçiyor yolun böyle, kamyon daha yavaş gidiyor, traktör daha yavaş gidiyor, yavaş bir yönler var. Yer yurda güzel şeyler de var ama dedi ki bir zor Boston'a güzel şeyler de var böyle işlerinde dedi ki dedi bu dem sırt kapısı işte mutlaka kusuya bala sırt kapısı sebep olacak orada ne var nefsiye nefsin kurtarınlar Allah kuluna zulmetmez kul kenar zulmediyor kurtarınlar neden günah bırakmıyor dünyada ki bir kıyamet günahları acı günahları ilik tutuyor bunları diyor günahları yap. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri etti. Rabbin kabul etti mutlulandır. Tebik kabul olduğu anda kulla bir başlıyor. Kullu, yenilenme başlıyor, yenilenme kulla, yenilenme böyle. Yani doğmuş ki anasına oluyor. Melekler geldi, tebriye. Adem babamız melekler. Onlar tabi konuşuyor arkadaşlar bir konuşuyor. Onlar acımışlar onları, onu acımışlar onu, onları ağlamış onun için. Tebrik ediyor kendisini. Ya Adem Tebbi mübarek olsun diye tebrik ediler kendisini. Tabi sonra hava anımızla da buluştular. Bir araya geldiler. Çok şükür oldu. E, bak, şu anda yeryüzü altı üstü dolu. Altı da altı da dolu mu seyirmedi. Daha çok insan altında yer altında böyle böyle. Ya. Altı üstü dolu. Tabi bunun dışında, Doğarsan'ın gemisi o günün üçte şey kara oturdu. Cudi Dağı'na. Orta derken böyle, İbrahim Aleyhisselam ateşte o gün kurtuldu. Bir de bir acı olay oldu, O Muharrem'de, Hz. Hüseyin Hazretleri o gün şehit elde edildi muhtelene, Kerebelada'ya böylece. Peygamberimizin sevgili torunu muhtelene böyle. Hz. Hüseyin'in doğduğu yıl, doğduğu yıl, Hicri, 6. yıl doğmuş oluyor. Önce Hasan doğdu. Hasan, 3 yaş fark aralarında var bundan en böyle. En büyük Hasan, Hasan'dir. 3. yıl doğdu. 6. yıl da Hüseyin doğdu. Arada bir de Muhsin vardı böyle. O çünkü öldüğü için bilmiyor böyle. O bilmiyor. Hasan'ın doğduğu günü sabah namazını ve hüseyin kıldırıyor meşlitte. Her an dönüş eshabına biraz sohbet yapardı. Peygamber selamın beri hemen kalktı, Ali taaliydi, gel Ali bakın dedi. Gittiler, Fatma'nın evine gitti böyle. Ve elsa sabrı namazına karşı doğmuş, o sevgilim derdi. Doğmuş basit gibi böyle. O sevgilim yani doğmuş anda böyle. Yani Peygamber kucağında güldü muhtemelen Peygamber. Çok sevdi böyle, böyle, çok severdi. Tabi bir gün Peygamber aleyhissamadretleri bir dizine Hüseyin almış, radınası böyle. Resulullah'ın ve İbrahim de var böyle, böyle. Vardı. İkisini de çok seviyermiş. Tabii biri evladı, biri de torunu ama ben çok sevdiği için de Hasan'ı seviyor yani ben tabii de. O daha küçük olduğu için Hüseyin. Zaten aslında senin Hasan'dır. Hasan sad dil başlar. Si Hasan'dır. Hüseyin bunun ismi tasgiri. Yani anlamı küçük Hasan anlamına geliyor. Küçük Hasan anlamına gelir. Hüseyin. Yani ha Hasan'ın küçüğü. Nedir Hasan? Hasan güzel demek müdür Allah'ın aleyhi ve beyle? Güzel anlamına geliyor. Hüsnü'nden geliyor. Cebrail Selam geldi. Peki onu severek ikisinin de. Ya Muhammed dedi kardeşin dedi Allah'ın aleyhi ve bebele. Rabbim bunların birini alacak. ne alacak Bunların birini alacak. Hangisini kıyabiliyorsun bunların? Hangi kıyabiliyorsun bunların bebele? Torunumu Hüseyin'e mi İbrahim İbrahim'e böyle? Hangi kıyafet Yani Rabbin sana bıraktı bunu. Bu tamam böyle. Ama biri alacak Rabbin bunu böyle. Alacak. Hangi kıyafet biliyorsun? Yani şey baktı, Hüseyin'e baktı, İbrahim ona baktı böyle. Ve kardeşine cevabı dedi. İbrahim ölürse, ona ben yanarım böyle. Hüseyin ölürse, ben de yanarım. Fatıma Ali de ona yanar böyle şey. O zaman İbrahim'e mi alsın, sırf Tamam böyle. Tabi peygamber de olsa, el acısı Mekke Demir ve o da aynı şekilde hissi duygu duyuyor muhtemelen bu böylece. Ker belada, orada işgü edildi ker belada muhtemelen böyle. Hastaylı, ancak biliyorsunuz onun zamanı hep savaşta geçti. İç karışıklar, ihtirallerle geçti böyle. Hasr-ı Muavi herhalde, o da sahabedir. Ergamberimizin kayınbiraderidir. biraderidir. vahiy katibidir. Ve sahabedir muhtemelen böyle. Ona karşı ancak Alevi'li, Şiiler'le onu düşmanlarına, biz düşman ki onu severiz ona böyle işte böyle. Yalnız bize göre o haksızdı, hasr-ı laklıydı. İşçahat farkı herhalde. Işte Nedir işçahat farkı burada? burada. Hazr-ı Osman'ın Öldürülmesi meselesi muhteremler. Allah Allah Hazretleri'ni asiler Abdullah İbn-i bir denilen bir Yahudi muhteremler Yani, yani Biraz daha oraya gireyim inşallah böyle. İslam öyle yayılıyor ki muazzam bir sel gibi böyle muhteremler. Önüne gene aşıp gidiyor İslam böyle böyle. Harsman'ın döneminde Afrika'nın kuzeyi baştan başa böyle. Afganistan, Ermenistan Doğu Yunistan'a kadar böyle böyle. Yani İslam nereye girişsin? Böyle zafer, zafer, zafer böyle. böyle. Bir de her yerde insan İslam'laşır İslam'da. Bakıyorlar, Müslümanlar bakıyorlar. güzel bir şey İslam böyle böyle. İslam'laşır İslam'ı bu şekilde. Yahudiler bunu bir mı? Yahudiler muhtemelen böyle. Ne yaptılar? Ablilerin sebeblerine medyunu, e, bilgisi de varmış, yani dini konuda çok güzel hitabet var Etkili böyle. böyle. Bu gel yani Müslüman olarak birimimlerine geldi, Halife Az Osman'ın yanına sokmak istiyor onu böyle. Yani merkezden bozayım İslam'ı derken, kökten bozayım derken bu şekilde. Osman yüz vermedi, hatta onu sürdüren birimimlerden kendisini. İşte Basra'ya gitti, Küfeye gitti, Musa giderken böyle. Ama gitti yerde fitne çıkardıktan beri. Fitne çıkardı. Ne yaptı böylece? Halifelik ayın hakkıyla olsun bunun gasp edildiğinden beri beri. Yok hakkını alalım diye bu şekilde böylece. Taraftarları Medine ye bastılar, Yenne ye bastılar, Hazreti Osman Yenne ye bastılar. Yani halifetten çekildi. Peygamber de buyurmuş Ali Semra, o müteremler. O kuyu vardır. Yüzü kuyusu. Şimdi kapalı. E kubanın sağında. Beni verince sağındaydı. Bir yol vardı cadde. Hemen caddenin sol tarafından meşru kuba. Sağında bahşi içerisinde kuyu vardı böyle. Yüzük kuyusu. Denen kuyu vardır böyle. Ama konuya gireyim Çok uzun muhtemelen. Yani insan nereye böyle, çıkılmıyor da içinden böylece. Orada Hazreti, Hazreti Ömer geldi, Haz Osman'a geldi. Bakın muhtemeler, yani her şey gibi var böyle ve muhtemeler böyle. Biraz gireyim o konuya, işte muhtemeler var artık, ne yapıp öyle oldu böyle, olmadan şimdi böyle. Hazreti Huzeyfe, Ramazı diyor, Huzeyfe Hazreti'de böyle. Peygamberin sırdaşı böyle. Estrar-ı vakıf ona gaybe. Sabah kalkıyor, abdüz alıyor, iki namaz kılıyor, niyet ediyor. Diyor. Ya Rabbi, bugün Meclis'e gideceğim. Hep ona izin edeceğim Resulullah, onun yanına bulunacağım böyle. Bugün, onu, bugün hayatım ona bakıyor, Resulullah vakfettim. Meclide geldi. Her zaman meclide, cemaat var bile. Sordu, nerede Resulullah? Der, Şuraya gittiler böyle, kube gösterebilir. O tarafta gitti böylece. Kube de gitti böylece. Meclide baktı, kube meclide baktı, yok orada. Peygamber Kube'ye girdi bazen böyle. Kuyuya, kuyuya geldi Alisa Madalekleri, İçeri, bahçe içerisinde, kapısı da o zaman varmış. Ben gittim, kapı yoktu. Yani kerpiçten duvarları vardı, yıkılmıştı epeyce böyle ama kuyu duruyordu. Altmış kadar duruyordu. Ondan sonra yol açıldı orası da, genişledi. Kapandı orası böyle. Şimdi yok, yok şu anda. Sonra oraya gelip baktı, temazına oturmuş kuyunun başına. Kuyu dik dörtgenli böyle. Dikdörtönü kuyu. büyük ama. Yuvarlı değil böyle. kara değil de dikdörtönü kuyu. Oturmuş bir köşeye, dar köşesine ortaya. ayaklarını uzatmış kuyu Peygamber'e. Ayaklar'ın içine sarkıtmış. Oturuyor. Geliş selam verdi. Ya Resulallah ben bugün bu şekilde. de bugün kalacağım. hizmeti gremi seni ne bilirsin bana de kapıda bekle. Kapıda bekle. Gel olursa açma kapıyı. Gel bana sor. Sor akabaş. Bekir Asya Gitti. Kapı büyük kapıymış. Oraya oturup bekliyor eğer Biraz sonra kim geldi? Harbisizdik Azatürk'e muhtemelen. Hep beraber. Dünyalarda beraberler, beraberler. O geldi. Kapıyı vurdu. Kim o? Yani Ebu Bekir. Benim demek mehru muhtemelen. Der. Kim o benim? Mehru muhtemelen. Der. Biri Peygamber, benim dedi Peygamber, benim benim. Peygamber böyle. Benim, benim. benim olur mu? İsim mi Yani ben, yani kim o? Ene Ebu Bekir. Biraz bekle, Restor'da izin alayım. Bekle geldi, yarısı Resulallah. Ebu Bekir geldi kapıya, onu alayım içeriye, aç. Ona müjde ver, o cenneti bu. Gel Ebu Bekir, Resulü'nde izin verdi. Sana müjde söyledi, seyredeceksin sen. Elhamdülillah geldi, 16 ne yaptı sağ oturuyor sağa oturdu böyle, kenarda böyle. O da ayağını sakıttı. Kuyuya peygamber böyle. Niye sakıttı ayağını da böyle? Resulünün yanında. Çok da yanında. Yani bunu araşıyor ehli tasavvuf, büyük araştırma. Niye sakıttı? Şimdi bakın, ne işler var böyle? Eğer peygamberimiz yanında, yanında, sahabenin birisi dişip oturuyorsa, Eee dışarı mı oturalım? O yanyapa. Bakın tamam peygamberler. Şimdi diyorlar ki böyle büyükler Allah dostları E diyorlar Hz. Huseyn Hazretleri ayağını saklamış da kuyuya diye otursaydı hem pek ayağın topla otururdu benim böyle. Resulullah razısı olmasın diye o da ayaktan sakıldı oturuyor yanıma oturuyor verece. Biraz şey. sonra yine kapı vuruldu. Hazreti Zeyfe, ben kim o? Ben Ömer, Ömer'im ben. Bekle, Kristo iznacım bakayım. Peki. Yarısı yalnız Ömer geldi. açayım aşkına kapıya aç. Onda müjde o da cennete kadar böyle. Şey doğrucuk bir mültebele. Ona açtı müjdeyi verdi. O Allah şükredti. O da peygamberin sonu oturdu böyle. Diğer ökenin o darken oturmuş oturmuş yerinde oturmuş böyle Doldu orası asamışlar. Hiçbir kişi alıyor böyle. Hüzefendi de bekliyor. Hüzefendi de çok sevdiği bir kardeşi varmış. O da hep dua. Ya Rabbi diye kardeşim de ona da müjdelenirse cennete keşke. Ama nasip değil Gelmedi böyle. Yine kaburuldu. Kim o? Yani Osman. Osman geldi böylece. Bekti biraz. Yarısı Osman geldi. Alıştır onu. Onun müjdele. Başına çok beliye gelecek, ona sabretsinlere böyle. Yani çok musibete geçecek başına, imtihan geçecek başına. Onları müjdeledi, o da Allahım sen mesafede verecek, geldi, baktı. Şimdi Peygamberin yanında yer yok. O da bu sefer karşı oturuyor O da karşı oturuyor böyle. O da insan oturuyor bu şekilde. Hadîm Hamma Evzayihası buyuruyor ki böyle tabiinden. Az enişsinin yanında gitişen böyle. Tabi Hazımim Rıza teri ona sormuş ne bir yaptı deden de onu otuması diye mezarını işareti mezarına işaret vaktinde böyle. Yan, oturma, yani onu oturmayan oturmayanı böyle. Yanındaki yani var oturmadıre böyle karşıtı böyle şey. Hazım bir Hazım Ömer piyango beraberler mezarda o Cenab-ı baki karşı da karşıda bu tane böyle. Bakın, her şey bir ikmal oturan böyle. Canım. Peygamber, burada Osmanlı Muhtemelenin halifeliği sakın üzerine çıkarma. Halifeli filatını üzerine çıkarma. Yani istifa etme, ayırma bundan böylece. Onun için evini bastılar, asirler. Yani çekil derken, çekilemem ben. Resulullah bana böyle buyurdu, çekilen de bu şekilde. Evet tabi muhassa edildi. Aç kaldı, susuk kaldı, şu bu derken böyle. En sağ basıldı. Konukerim okurken, Şeyden bu böyle. Hatta o konuklerim topkabı müzeste mutabak böyle. Orada böylece. Size bilen şu artikel geliyor? Feste iki fiik ehumullah. Feste iki fiik ehumullah. Ayet üzerine kan dalmış böyle. Kan pusu böyle. Bu nce böylece? Önde Kur'an büyük Kur'an böyle. El yazımızda. Hazırsın mı? Kendi hatta kendi yazdığı yazdığı konuklerim, kendi ayet hatta güzel yazarken <remember> işte tam oğe böyle. Fesiyefki <gülüyor> kim Allah ona kasa yeter onlara. Fesiyefki <gülüyor> ki Allah'tan yeter o ona karşı verecek. O yapana karşı verecek. Hepsi de karonun taybanlar böyle şekilde. Tam <gülüyor> çok açtı bugün oldu elimizde olmadı. Oldu böyle Şimdi topalar mı inşallah. Tamamdır artık yani Du'a ne mutlu inşallah hep cihana görecek inşallah de böyle, on yapacak sabretin inşallah böyle, yapacak işler böyle. O da zaman diye bir şey cihana de bile böyle. Otur dünyaya bin yıl konuş olsa bile, Allah dua edin inşallah mutlu, Ramazan sebebiyle işler böyle, inşallah böyle. İşte. Cihana orada da o sabo çok sabır, sabret böyle Otur binlerce yıl böyle, yer çekimi yok mutlu. Acıkmak yok, şu yok, bu yok, bir şey yok böyle. Uyku yok, gece yok, bir şey yok, bu şekilde böyle. iş kimse, işi gücü yok, bekleyeni yok kimsenin böyle. Herkes özgürsüz böyle. Orada otur bir neci yıl böyle, sabrede böyle. İşte şu falan dünya inşallah ilgi sebebilecek şey muhtemeler. Hazır Hüseyin Kadın Hazretleri, işte artık özetime bunu. Mekke'ye yerleşti bu sonra. Önce Medine'ye gitti. Yezid zamanında oraya, Mekke'ye kaçtı. Onu gâletmediği için Yezid'e. yedi Gezi sevmeye muhteremdir. O sabedir böyle. Yezid böyle. Ee, üç yıl kadar yaptı halifeli Ama halifeli kan geçti böyle. Kan yani da geçti böyle. Onu sevmeyiz, ona karşı bu şekilde. O babası sahibi olan saygımız var kendisi babasına. Onun zamanında Mekke'ye mükerime kaçtı. Mekke mükemmelinde rahatlıyor böylece. Orada Mekke mükemmelinde sohbetler yapıyor, böyle... Herkes seviyor, sayık kendisini. Küfe şehri vardı. Küfe, şey yok şu an muhtemelen. Helakalı. İlk noktadan orası böyle, Küfe oldu kadar. Irak'ta böyle, Küfe şehri. Oradaki Hazret'in taraftarları... Yani bugünkü Şiilerin kökeni. Arabilerin Şiilerin kökeni muhtemelenler. Mektub üzerine mektup. Heyet üzerine heyet. İle küfeye gel, biz sana biat edeceğiz, bizim başımıza geç, halifeye sınav al. Bak küfe büyü şehir, büyük şehir bence. Bu süre artık bu dayanamadı benim muhtememden. Durmadan mektup geliyor, Allah aşkına gel, halifeye sınav al. Yezid gibi bir insana bu halifeye verme, sen bu kadar Allah'a kadın meşhur olursun. Yezid'e bu halifeye ile al, derken bu şekilde. Sonra gitmeye karar verdi. Ama sahabeler buna razımadılar, çoğu böyle. Abla Ölme, Abbas gibi böylece ama gitmediler kendisine böylece. Fakat dediler ki iyiliğime değil dedi benim hatırlamalarım. Kaderim yazılmış öyle değil. Bir, şey, bir duygu benim zorluydu bile böylece. Çoğu şunu aldı, yetmiş küsür kişi gittiler. İhanet oldular orada, orada hatırlamalar. On daha hatırlamalar, savaştırmak orada böylece. İşte sonunda Orada şehit oldu muhtemelinde. Yani alt bir birinci yılında. şeyin kaç Yani yılı altın yılı doldu böyle? 55 yaşında. 55 yaşında orada böyle. Fırat kenarının hemen kıyısında yine su vermeden kendisi sulu sulu gitti böyle. Sulu gitti muhtemelen böyle. Hatta bir ufak çocuğu vardı onu severken kocamda o kadar vurdular bu şekilde mühtemelen. Yani çok böyle işkencelerle, şunlarla, bunlarla böyle savaşta. Artık tek kalan arkadaş hepsi şehit oldular, onu koruyanlar. Yani kadınlar kaldı, bir, bir tek oğlu kaldı. Adı Ali'ydi. Hastaydı, delikanlı hastaydı o, savaşamadı o, yatıyordu o. Bir adı bunun Abidin diyorum ona böyle. Zeynep Abidin bir adı da böyle. O tek, o kaldı. İşte ondan o nesi geldi işte, Allah'ını kurtardın o şekilde böyle. Ya. Artık son gününde hücum ediyorlar. Yani ne de olsa yine elleri varmıyormuş onun böyle. Bir peygamber torunu, Fatıma Zeran'ın oğlu, Ali Mütteza'nın oğlu, peygamber torun diye hücum ediyorlar. Ama kızasını sağ bulmuyor böyle. Sağ sola şımır bu şekilde böylece. Ama münafıklar işini vardı böyle. Güye şiiri onlara güye onları aktarılıyor böyle. Biri sağ omuzuna vurdu, kopardı böyle. Sol komu kopardı. O anda bir de mızrak altına vurdu, yer düştü böyle. Ata Atatür yaradı böylece. Sinan bir enerji bir mellun muhtemelen, kişiye O bağırdı birine, ''Kes şunun başına'' dedi böyle. ''Kes şunun başına'' dedi. Atta yendi, aldı kıyır, başına kesmeye gitti. Cittir edildi böyle. Cittir böyle, keşemedi böyle. Kesemeyince Enet Bey Sinan denen o milyon o indi atından o kestim böyle, O başını kesti başını. O dönemde kim böyle bir ikisinin başını keserse değerli bir komutanın, kumandanı veya başkanın başı kesip de savaşan kendi komutanına götürürse ona hediye verildi böyle, böyle, böyle. İbn-i bunların şeyini, küfe valisi. onu bağlı bunlarda, vallar. Bu da ona bunu götüreyim dedi böyle, yani büyük bahşiş. halis gibi bir kişinin başına götürmesi Hem halif gezidi onu rakipten kurtardı. Çok büyük bahşişten, onu bu sardı bir şeye. Ee, küfe'ye gece geldi. Tabii gece götüreyim veremedi valiye bunu. Başına koymuş bunu böyle, üzerine örtmüş, korkması da erten, başı. başlıyor, başlıyor, bir ara, Bağışta'ya bir nur çıkıyor bir yerde, nur çıkıyor bir böyle, nur çıkıyor böyle, nur çıkıyor böyle, o böyle. Kadın merak etti. Dedi ki, ne var dışarıda böyle? Nur çıkıyor bir yerden böyle, ne var orada? Güldü, Hüseyin'in başı var dedi böyle. Nasıl başı var? Artık biz de dedi, dünya dönük böyle, de böyle, dünya artık bizim bize de dedi böyle. Onu ben yaran götüremedi İbn-i Ziyad Akköy valisine. Bak bizim ne maaş bize verildi, böyle maaş verilmiş Peki kim onu kesti? Ben kestim. Sen mi kestin bu kalbine? Sen mi kestin? Nasıl kestin Rüslah'ın torununu, nasıl ifadetimi onu kestin sen dedi böyle. Ben seni artık yatağa yatmam dedim dedi. Geç çıktı gitti böyle böylece. Evet, İbnü i Ziyad'dan aldığı bahşem oturuyorlar. Şu ölümde fecik olmaktı yani, okuluna girmeyen böyle. İşkence alınan da öyle kendisi elde edersin. Hepsi erperiş aldı bunlarla Şimdi Şiirliler yani Aleviler İsmail diyorlar bunlara buna. Güya Eylül öldürmüş gibi sanki. Yani öldüren küfeliler. O dönemde Şam Eylül Sünnet'in orası böyle, Muaviye Balıkısına böylece. Ayrıca taraftarı gibi küfe, merkez orada böylece. Ölenler onların taraftarları onlar çağırdılar, kendisini mektup çağırdılar. Öyleyse Şiirler, ne yapıyorlar böyle? Kendisini öldürmüş gibi intikam mı kalkışlar bu şekilde bence? Bir de tabii her sene bunu bir şeyini yapıyor. İşte hatta zizi vurular kendini, kanatırlar böyle. O şimdi kaldırırlar. Kaldırır. İhsan'da matem yok muhterem böyle. Acırız, severiz, dua da muhteremler. Ama İhsan'da matem olsaydı sahiblerin matemi önce Peygamber, Peygamber. Yani Peygamber'in her ölüm yılında onun matem olur derim. İşte matem bu şekilde böylece. Ve inşallah İslam alemini inşallah kurtarsın bu şirin şeylerin şeylerinden. Yani şu anı tabii durum çok kötü durum böyle. Ama inşallah ibre dönü İslam'a bir ortaya inşallah. İslam'a böylece. Erham diyorlar iki dev güç Aralık açıldı muhtemelen. Rus'un Amerika'ya böyle böyle. Yani Hep dua ettiler Rabbime be. Ya Rabbi, iki arası açtı. Hep dua ettiler. İkisi arası açtı. Erhamdülillah çok şükür. Tabi bende olmadı. Bu da çok duvarlar var onlara. Erhamdülillah ikisi arası açıldı. İnşallah bunun sonunda muhtemelenler İslam iyi olacak inşaatı ala. Rabbime inşallah hayal bu mübarek ayı İslam'ı hayal etsinlerine illet aile Fatiha.